Ve dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Lazı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi ve cemali görmeyi hepimize nasip etsin arkadaşlar. Biliyorsunuz Adem oğlunun yaratılışı her sözde her işte, her amelde Allah'a kulluk üzeredir. Ama bu kullukta Ademoğlu bazen pusulasını şaşırır. Bazen kafası bulanır. Bazen başına gelen olaylar, kaderindeki yazgılar, Allah'ın imtihanı kendisine giden bu nurlu yolda insanın bazen zihnini bulandırır. Bunların hepsi gayet normal olan şeylerdir ki Allah Azze ve Celle her doğrulan çocuğu fıtrat üzerine yarattığını söylüyor. Ama yaşadığı çevre anne baba neyse Yahudi ise Yahudi olarak Hristiyan ise Hristiyan Mecusi ise Mecusi olarak yetiştiriyor. Bakıyorsun bugün yaşadığımız yere hangi etnik gruptansa, işte Çerkez'di, işte Arnavut'tu, Türk'tü, Kürt'tü, Aleviydi, Sünni'ydi veya Süryani'ydi, kendi neslinin de gelen kültürünü takip edebilmek için kendindeki mayayı aynen çocuğa ne yapıyor? Atıyor. Ve aynı olmasını istiyor. Konuşmada, törede, ananede. Ama dinimiz ne olursan ol, Allah'a kol ne olursan ol ama Allah'a isyan etme. Örfe İslam karşı değil. Allah'a karşı olan muameleye İslam karşıdır. İşte bugünkü konumuz ahit ismi adı altında bir kavram dersi işlemeye çalışacağız. Çünkü Allah azze ve celle bizden bir ahit almıştır kardeşler. Nedir bu ahit? Bizler daha dünyaya gelmeden ruhlar aleminde Allah Azze ve Celle Adem'in sulbünden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarmış ve ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bir soru sormuş. Burada bulunan şu nefisler bulunmayanlar veyahut Adem'den kıyamete kadar gelecek bütün ruhlar hepsi bu ahdi ne yapmıştır? vermiştir. Evet. Sen bizim Rabbimizsin. Ayet devam ediyor. Ahdin devamı şöyle. Yarın kıyamet gününde. Ben bunu hatırlamıyordum. Ben bunu bilmiyordum. Demeyesiniz diye hepinizin üzerine bu ahdi ne yaptım? Kendi nefsinizin üzerine şahitler kıldım diyor. Veyahut ebeveynlerimiz Analarımız, babalarımız sana vermiş oldukları şu ahdi bozdular. Biz de ondan sonra gelen nesiliz. Beni bozdu. Ahdi hiç öğretmedi demiyesiniz diye. Her nefsin üzerine ne yapıyor? Şahit oluyor. Annen baban bir Hristiyan, bir Yahudi, bir kafir, bir mecrüsi veya dinsiz biri olabilir. Ama Allah senin de üzerine bu ahdi ne yapıyor? endi nersini şahit veriyor. İşte kardeşlerim kulluğu ele aldığımızda bir icbari kulluk diyoruz, iki ihtiyari kulluk diyoruz. İcbari kulluk nedir? Fıtrat üzerine doğan insanın mükellef olana kadar yapmış olduğu davranışlardır. Ve bunda da akıl hüccettir, akıl ön plandadır, analizi hep akıl yapar. Ama mükellef olduktan sonra aktın zerre kadar değer artık ne yapmaz? Kalmaz. Akıl vahye tabi olacaktır. gelen vahiyle ile ne yapıyor? Hareket etmeye başlıyor. İşte ahit veren bizler bu ahdimize dünyada ne yapacağız? Sadık kalacağız Ve o verdiğimiz ahitle hepimiz imtihan olacağız. İşte ahdine kim sadık kalırsa kurtulan nedir? O'dur. Kim bu ahdini bozarsa o da karşılığı olan azabı ne yapacaktır? Görecektir. Ayetimiz sohbetimize konu olacak ayetimizse Bakara 27. ayet. Onlar öyle fasık kimselerdir ki kesin söz verdikten sonra Allah'a verdikleri ahitlerden dönerler. Allah'ın ziyaret edilip hal ve hatının sorulmasını istediği kimseleri ziyaretten vazgeçerler. Yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. Evet, ayetimiz bu. Kısaca ahde baktığımızda kardeşlerim, ahit nedir, tanımı nedir diye, ki Kur'an bunun üzerinde özellikle durur, ve ahit kelimesi Kur'an'da 46 yerde geçer. Basit değildir bu. Yani 46 kere Allah üzerinde hassasiyetler ne yapmıştır, durmuştur. Ahit dediğimizde ne, ne geliyor kafanıza mesela? Söz, Söz verme, emir, talimat, anlaşma değil mi? Bunlar hep lugavi manaları ki ıstılahta da bunlar yer yer nedir? cüzdelidir. Yükümlülük, itimat veren söz, yemin, misak, bir şeyi korumak anlamlarına gelen bir sözdür. Ve hepsinin de ayrı ayrı bir cüzü vardır. Karinesine göre manaları vardır. Bir yeminin, bir anlaşmanın, bir şeyi teminat altına almanın veyahut Allah'a verilen ahit neydi? Sana gereği gibi her sözde, her işte, her amelde ne yapacak tat edeceksin, kulluk yapacaksın. Neslin korunması var, malın korunması var, insanın korunması var, dinin korunması var, aklın korunması var. Bunların hepsi nedir? Bu ahdin içindedir. Ve insan fıtratını ne yapacak? Bozacak hallerden uzak duracaktır. İşte Allah Azze ve Celle ben sizin Rabbiniz değil miyim diye ne yapmıştır? Ahit almıştır. İttifak ve hükümlerini Allah İsrailoğulları arasında yapılan ahdin hükümlerini ihtiva için Yahudi ve Hristiyanlardan ne yapmıştır? Ahit almıştır. Ama onlar ahitlerini ne yapmışlardır? Bozmuşlardır. Onların alimlerinden Allah Azze ve Celle hakkı anlatacaklarına ve ona bir şey eklemeyeceklerine dair ahitler almışlar. Almış ama onlar ne yapmışlardı? Dini gizlemişler, ters düz etmişler, eklemeler yapmışlar, çıkarmalar yapmışlar. Hadis-i Şerif'te ne diyor? Siz de onlara karışı karışına, arşına arşına ne yapacaksınız? Uyacaksınız. Bizim alimlerimizde de aynı müşkilat ne yapıyormuş? Gündeme geliyor. Onlar kitaplarını tahrif etmişler mi? Etmişler. Bizdekiler de etmiş. Onlar kitaplarının eksik olduğunu, fazla olduğunu iddia ediyorlar mı? Aynısını bizdekiler de yapıyor. Onlar peygamberlerinin sözlerini yalanlamışlar mı? Mucizelerini? Evet. Aynısı. Bizimkilerden ne var? Mevcut. Onlar kitabı 34-35'te Yahudiler, hahamlar ne yapmışlar? Dini. Allah'ın ayetlerini mehtan yani bir değer karşılığında satmışlar. Dünyalık menfaat elde etmeye çalışmışlar. Allah'ın ayetlerini ters yüz etmişler. Bizim ümmette de bunu ne yapmıştır? Huku olmuştur Allah Azze ve Celle ahdini bozanlardan değil, ahdini yerine getirenlerden eylesin. Evet kardeşlerim. <gülüyor> Ahit hem Allah'ın insanlara teklif etmiş olduğu hüküm hem de insanların Allah'a karşı veya Allah namına diğerlerine karşı yerine getirmeyi taahhüt ettiği meselelerdir. Ve Kur'an bunu birçok yerde ne yapmıştır? Zikretmiştir. Mesela Allah'ın ahdini yerine getirin diyor Enam 152'de. Alimler burada ahdi şöyle izah etmişler kardeşler. Allah'ın ahitlerini ifa ediniz. Gerek Allah'ın size vermiş olduğu teklifi Veyahut emirleri, nehileri ve gereksizin Allah'a ve Allah namına diğerlerine verdiğiniz ahitleri, adakları, yeminleri, akitleri doğru olan her türlü taahhütleri yerine getirir. Çünkü İslam'da ahdi bozmak nedir? Haramdır demiştir. Mesela kadının birisi çocuğunu çağırır. Gel sana hurma vereceğim diyor. Sen diyor ona vereceksin mi? Yok diyor çağırmak için yapıyor. Kandırmadı. İslam'da ahdi bozma, kandırma yoktur diyor. Çocuğun dahi olsa bunu ne yapma? Yapma. Şimdi velev ki yaptı. Şimdi çocuğun fıtratında ne var? Anne veya babasının önde gidenini kandırmama şeyi var. Yalan söylememe. Çocuğuna zulmetmeme. Yapınca çocuk ne yapıyor? Bir hayat mı oluyor. Sonra kendi fıratta değişiyor. Ha demek ki kandırma var. O da ne yapıyor? Ustaca onu kandırma yoluna gidiyor. Yani basit gördüğüm bir şey bela olarak karşına ne yapıyor? Çıkıveriyor. Onun için ahit İslam'da neymiş? Çok çok önemli ve Allah Azze ve Celle bunu müminlerin vasıflarından saymıştır. Müminin 8'de onlar emanetleri ve ahitlerini yerine yıkarlar. O neymiş? Müminlerin vasıflarından. Münafıkların vasıflarından birisi neydi? Emaneti asla yerine ne yapmazlar? Kesinlikle. Kesinlikle. Söz verirler. Kesinlikle. Sözlerinde asla ne yapmazlar? Durmazlar. Demek ki Allah Azze ve Celle koymuş olduğu bu kurallarla inanan ve küfredenin de vasıflarını ne yapıyor? Açıklıyor. Şimdi biz bunları öğrendik. Bize sağlayan ne? Demek ki toplumda hangi kesimde olursa olsun, bir iş kolunda, bir tarlada, bir evde, bir sosyal düzende, ne olursa olsun, özü sözü doğru, söz verdiğinde sözünü ne yapan Yerine getiren, adak adadığında adağını aksa yerine getiren insanlar olmak zorundayız. Neden? Müminsek bizden müminin vasıfları ne yapacak? sudur edecek. Eğer bu sudur etmiyorsa o da nedir? Münafıklığın hasretleridir. Birisi gelip de sana münafık dediğinde bu sefer ne yapar? İnsanın sorununa gider. İnsan küfür işler, günah işler, zina işler veyahut hırsızlık yapar. Yakalanır. Hırsız dedi mi ya kafayı gizler ya gözü gizler ya da hırsız diyene saldırır. Halbuki yaptığın iş bu. Üstündeki elbise nedir? Budur. Ama müminin güzel huyları hiçbir zaman övülmeye de gerek kalmaz. Çünkü insanda bir iman vardır. İyilik yaptığında sevinir, rahatlar. Kötülük, günah işlediğinde ne yapar? Sıkılır. Ama facirdeyse böyle bir durum nedir? Söz konusu değildir. Evet, ahitlen yemin arasında fark vardır. Yemin bozulsa kefaret gerekir. Fakat ahitte bu nedir? Yoktur. kefaretten ortadan bu ne yapmaz? Kalkmaz. Yani belası büyüktür. Düşünün şimdi biraz büyük boyutta ele alın. iki kabile var veya devlet birbirleriyle savaşmayacaklarına dair veyahut belli bir anlaşma yaptı. Birisi ahdi bozdu anlaşmayı ve birine saldırdı. Bu neyle mi Çok zor. Hep savaşlandır. Artık kim galip gelirse ona kadar ne yapar gider ve bedelini karşıya ağır ödedir. Yemin de bir ahittir. Ama yeminin nedir? Hayırlısını gördüyseniz ondan ne yapın? Dönün. En hafifde nedir? Üç gün arka arkaya oruçtur. Bakın bu kefareti vardır. Ama ahdin öyle bir kefarette nedir? Yoktur. Evet. Allah Azze ve Celle Bakara Kırk'ta diyor ki Ey İsrailoğulları size nasıl bir nimetle nimetlendirdiğimi hatırlayın. Ve bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Ve siz benden korkun diyor. Bu ayeti kerimede ahitlerden biridir. Ve ayeti kerimeden de anlaşıldığı gibi kardeşlerim, Cenabı ı Hakk'a söz vermiş bulunan bir kavme Allah Azze ve Celle sözünü hatırlatıyor ve ben bir vaatte bulundumdur. Siz bunu ne yapın? Yerine getirin. Allah ahdinden asla caymayacağına göre insanlar da ahitlerinde ne yapmayacak? Caymayacak. Allah Azze ve Celle insanlıktan ne istemişti Onlardan. İman edin. Salih im işte. Ben de size yeryüzünün emniyetini vereyim. Size yeryüzünün hakim kılayıp korkunuzu götüreyim emniyeti kılayım diyor Nur Suresinde. Nurelli 5'te. Ama insanoğlunun şu anki bakın hangi kara parçasına giderseniz gidin bir kargaşa var, bir ölüm var, bir kan dökme var, hiçbir huzuru ne yapamıyorsunuz? Bulamıyorsunuz. Neden? Ahit yerine getirilmiyor. İman ve salih amel nedir? Yok. İstediği bu iman ve bunun akabinde Allah'ın kabul ettiği bir amel. Bu olmayınca Yer yüzünde de ıslah, sus, ne yapmıyor, olmuyor, düzeni ne yapıyor, bozuluyor. Ama Allah'ın ahdi yok mu? Var. Sen ahdini yerine getir, İslam'da yer ne alsın? Hakim olsun. Olay bu kadar. Bakın kafirlerin, müşriklerin çalışmalarına nerede Müslüman topluluk var, onların tevhidini bozacak çalışmalara kafirler yapmıştır. Hepsi. Ve Müslümanlar da dinlerini öğrenmekten aciz kalıp gidip onların ekmeğine ne yapmıştık? Ya olmuştur. Evet. Allah hepimize hayır versin. Ahdini anlayanlardan eylesin. İnsanın ahdini yerine getirmesi ne demektir? Allah'a ibadet etme, onun yasaklarına uyma, ona ortak koşmama, sapıklıktan geri durma. Emir ve nehiilerin neyse harfiye ne yapma bunu yerine getirmedir. Evet. Çünkü bizler Fatiha Suresi'nde de ne yapıyoruz? Yalnız sana ibadet eder. Yalnız sende yardım dileriz. Böyle dediğimiz halde adam gidiyor bir kabirden, bir taştan veya bir başka şeyden ne yapabiliyor? Yardım dileyebiliyor ve ahdine ne yapıyor? Sokuyor. Evet. İnsanlar Allah'ın emir ve yasakları ile hududunu aşarlarsa Allah'a değil şeytana ibadet etmiş ve onun çemberine ne yapmıştır? Girmiştir. Ve Allah diyor ki Hazze ve Celle burada yine Kur'an okumaya bizi dinimiz itiyor. Ey oğulları, ben sizden ahitleşmedim mi? Şeytan sizin apaçık bir düşmanınız demedin mi? Yasin suresinde. İyi bir Kur'an okuyucusuysa bir müslüman Allah'la burada ne yapmıştır? Ahitleşmiştir. Allah öyle diyor. Ben sizinle ahitleşmedim mi? Şeytana tapmayın. O sizin düşmanınızdır diye. Yasin 60'ta. Yine Rabbiniz Adem oğullarının sudluğdan bedeninden kıyamete kadar gelecek bütün ruhları çıkarttı ve "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye ne yaptı? Bir ahit aldı. Bu da Ahde vefa konusunda İslam'ın ne kadar titiz olduğunu ve insanlar arası ilişkide güven unsurunun hakim olması için yegane garanti vasıtası olan ahde vefayı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Bu güven olmadan veya sağlanmadan sıhhatli bir toplumu kurmamız mümkün değil. Birileriyle yola çıkıyorsun, onları yetiştiriyorsun, Belli bir seviyeye getiriyorsun. Bir bakıyorsun, hainlik yapıyorlar, döneklik yapıyorlar. Bunlarla bir yere varma nedir? Mümkün. Mümkün değil. Birileri o insanları ne kadar ulularsa ululasın, onu yetiştiren insan onlara hain diyorsa o adam haindir. Çünkü çırağının ne mal olduğunu usta mı bilir, millet mi bilir? Çünkü usta çırağına birçok meziyet vermiştir ki toplumun önünde onlar ne yapmıştır? Sivrilmiştir. Yani herhangi bir halleriyle. Ama ahde vefa yoksa bir insanda Allah'a, vefaya hiçbir zaman ne yapmak durmazlar. Ve bakın toplumların helakına tamamen hep kendi nefislerinin doğrultusunda giden insanların yüzünden helak olmuştur Müslümanlar. Paylaşılmayacak ne var? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, son vasiyetinin ne olduğunu hiç okudunuz mu? Biz peygamberlerdir, miras bırakmayız. Yani bugünkü insanlar alimler diyelim birbirlerine haset etmeleri ben daha çok bilirim demeleri, hocalarını tanımamaları veyahut kopuk yaşantıları, gururları, kibirleri nedir biliyor musunuz? Allah Resulü bakta o gün diyor ki biz peygamberler mal bırakmayız miras. O malımız. Bizim bıraktığımız nedir? İlimdir. Aldıkça alın. O kadar. İlim kimden alınır? Rabbani alimden alınır. Hırsızdan, soysuzdan, arsızdan alınmaz. Alınmaz. Çünkü onlar belli bir şeyle ineğin dilini doladığı gibi ne yapar? yaldızlı sözler söyleyerek insanların sadece duygularını okşarlar ama hiçbir ruh onlarda ne yapamazsın göremezsin. Aleyküm selam Aleyküm selam yok yok yok yok solatlı değil var. evet ee, ve o insanların, o hareketleri toplumları hep fırkalaştırmaya doğru ne yapar? Götürür. Başka bir fırkayla karşı karşıya ne yapamazsın? Getiremezsin. karşıtıramazsın Bir olmaları nedir? Mümkün değil. Bakın şimdi İslam'da haca gittiğinde Müslümanların bir hac emiri var. Onun e, emirliği altında Müslümanlar düzenli bir şekilde ne yapıyor? haç yapıyor ve huzurlu bir şekilde haçlarını yerine getirip ibadetlerini memleketine dönüyor. Var mı bugün bu sünnet? Yok. Orada Müslümanlar kaynaşıyor, ortak dertlerini dinliyor, ümmetin sorunları hallediliyor. Bugün ne var? Turist olarak gidiş, turist olarak gelme var. Haç ibadeti Müslümanları ne yapmalı? Kaynaştırmalı. Namaz ibadeti insanları ne yapmalı? Kaynaştırmalı. Halbuki bugün namaz insanları sanki birbirinden ayıran ne olmuş bir unsur olmuş. Camiler terk edilmiş, insanların arasındaki ihlas ne yapmış gitmiş. Bunların hepsi ahit konusunda insanların Allah'a vermiş oldukları şeyi ne yapmış bozduklarından. Ve yeryüzünde bozgunculuk çıkmış ve Allah onlara ne yapıyor lanet ediyor. Ve bozgunculuk çıkaran, ahitlerini bozan insanlara baktığımızda ki bunlar münafık kalaklı insanlardır. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Dediğinde onlar der ki diyor, asıl bozguncu sizsiniz. Ve iman eden, iman ehli insanları dahi ne yapıyorlar? Bozgunculuk yapmakla suçluyorlar. Onlar diyor, Allah devam ediyor Azze ve Celle, Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışırlar. Yani artık yaptıkları şeylerin o kadar övünür hale geliyorlar ki Allah'ı bile Resul'ü bile ne yapıyorlar? Müminleri bile aldattıklarını zannediyorlar. Allah da onlara ne yapmıştı? Tuzak kurmuştu diyor. Ve ta mahşer yerine kadar bunlar böyle avunup ne yapıyor? Gidiyor. Vallahi Azze ve Celle fiyamet günü bütün insanlar toplandığında en son müminler kalıyor. Bana secde diyor. Müminler secde ediyor. Münafıklarsa ne kadar secde etmeye kalksalar da sırtlarının üzerine ne yapıyor? Geri düşüyorlar. İşte Allah'ın kurmuş olduğu tuzak onlara nedir? Bu. Bu da gösteriyor ki münafıklara hakikaten ikna etmek çok zordur. Ahitlerini bozdukları gibi yaptıkları şeyleri hep hoş gören müminleri her zaman kötülüğe insanlar ne yapmıştır? Olmuşlardır. Allah onların şerlerinden bizleri korusun kardeşlerim. Okay. Allah emirleri yoluyla, peygamberleri vasıtasıyla insanlardan hep ne yapmıştır? Ahit almıştır. Mesela Yahudi ve Hristiyanlardan alınan ahitte bunlar arasında Allah İsrail oğullarından namaz kılıp zekat vereceklerine peygamberlerine inanıp onları destekleyeceklerine ve Allah'a güzel takdimlerde bulunacaklarına, Allah'tan başkasına tatmayacaklarına, ana babaya, yakına, yetime, düşküne iyilik edeceklerine, ki Bakara 83, birbirinin kanını dökmeyeceklerine, birbirinin yurtlarından çıkarmayacaklarına, Bakara 84-85'te ne yapmış? Söz almış. Fakat onlar verdikleri hiçbir söz yerine ne yapmamışlar? Getirmemişler. Aynı ahit bizim için de geçerli. Namaz zayı olmuş. Verilen ahitler gitmiş. Ölçü tartı, gitmiş büyük küçük, kalmamış merhamet, yok helal haram, hepsi toz olmuş gitmiş ve ne oluyor? Verilen ahitler yerine gelmeyince bu sefer yeryüzünde bozgunculuk meydana gelir. Bugün kafirleri bırakın, sadece Müslüman topluluğunu el alın şöyle. İnanan kesimi. Hep kafanızda onu tasavvur edin. Allah aşkına hangi bir Müslüman evinde, aile yapısında, modelinde İslam'ı bir yaşantı Düşüncesinde, hayalinde, giyinişinde, geleceğe bakışında, namazında ve ibadetlerinde var mı bir intizam? Yok. yok. Neden yok? Çünkü verilen hiçbir ahitten Müslümanın nedir? Haberi yok. Geçen bir yerde Böyle oturuyoruz. Tevekkül nedir dedim. Ne tanımında, ne muhtevasında hiçbir şey yok. Tevessül nedir? Tevhidin bunlar olmazsa olmazlar. Tevhidin cüzleri yok. İstihane nedir? Yok. İstihaze nedir? Yok. İstihaze nedir? Yok. Yani tevhidin hiç bunlar yıllarca sohbetlere gelip giden insanlar. Ve tevhidin olmazsa olmazları ve yıllarca anlattık, defalarca Öğretme yoluna gittik veya akide kitaplarını tarif ettik. İnsanlar sadece bakıp gidiyorlarsa akidelerini anlamıyor, hayatlarına geçirmiyorlarsa anlatması da mümkün değil. Şimdi adam kabre giriyor, münker ve nekir melekleri geliyor, diyor sorular soruyor. Eğer dünyada hayatına geçirmişse tıkır tıkır onların cevabını ne yapıyor? Veriyor. Ama bakın hadis devam ediyor. Ya dünyada birileri bir şeyler diyordu. Ben duyuyordum ama ne olduğunu yani hayatıma geçirmediği için ne yapamıyor? Anlamıyor. B, B, B bir ve azap ona ne yapar? Başlar diyor. Şimdi demek ki biz de inandığımızı söyleyip de bunlardan e, haberimiz olmazsa yani elbette ki bizde bozgunculuk elbette, elbette ki bizim aramızda da talan bölünme ne yapacak Hat safaya gelecek ve her fırka kendi yaptıklarının huzurunu duymaya ve sevinmenin yoluna gidecek yolda birisi sorsa anlat bakayım İslam kardeşliğini müminler kardeştir doğru müminler kardeştir Müslüman'ın Müslüman üzerinde hakları vardır tabi vardır sana selam verene mi selam vereceksin? Seni hasta ziyaretine gelene mi gideceksin? Senin ihtiyacını görene mi kardeş diyeceksin? Veyahut senin cenazene gelene mi gideceksin? Bu mu kardeşlik? Yoksa kardeşliğin daha üstte, kelime-i tevhitte, boynunda tevhid bağı varsa o senin kardeşin. Bu haklar onun elinde mi? Veyahut kanı, malı, namusu sana haramken sen Aynı kıbleye döndüğün halde bunlar ona helal mı kalacaksın? Yani İslam dediğinde İslam'ın ahkamını da Allah'a verdiğimiz ahdide biz de ne yapacağız bilmek zorundayız kardeşlerim. Çünkü bunlar nedir? Müminin vasıflarında. Bakın Allah-u Teala söz konusu ettiği ahde ne ekliyor? Onlar emanetleri ve ahitleri sözlerine ne yapar? Riyayet ederler. Şimdi bir toplumun dengesinin sağlanmasında ne vardır? Bir güven söz konusudur. Birine emanet ettiğin bir hanımın da olabilir, bir malın da olabilir veyahut bir söz de emanet edebilirsin. Emanet ettiğin şahıs bunlara tecavüz ederse bunda denge kalır mı? Mümkün değil. Tecavüz eden insan ifşa edildiğinde hala ona itibar edilirse dürüst olan insanların itibar olur mu? Demek ki bozuk, fitneci, yalancı, hırsız birine birisi itibar ediyorsa ona itibar eden de onun gibidir. Veyahut ondan daha beteldir. Çünkü Allah ne diyor azze ve celle kitabında Resulü sünnetinde herkes sevdikleriyle beraberdir. Yani kiminle kafan uyuşuyor bir yola gidiyorsa huyuyla, suyuyla uyuştuğun için gidiyorsun. Yani yaşantından, ticaretinden, düşüncenle ama buymuyorsa gitme. Nedir? Mümkün değil. Ayrılırsın. Onun için de asla bir Müslüman fert de olsa, cemiyet içinde de olsa verdiği sözden de, emanetten de ne yapamaz, dönemez. İhanetlik ne yapamaz, yapamaz çünkü doğru olmak insanın fıtratından, fıtratla İslam'dan. Onun için müminler fıtratlarının doğru yoldan sapmasına asla müsaade ne yapmaz, etmezler. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. İnsanın bulduğu her ahdin şahidi Allah'tır. Onun için mümin ahde vefa gösterir ve Allah'tan her zaman ne yapar? Korkar. Fakat günah işleyen insansa, yani her zaman sohbetlerde diyoruz ya, şuraya günah işlememiş bir kalp düşünün. Dembeer. Aynı sayfanın günah işleniş şeklini düşünün. Bu nedir? Simsiyah beyaz ne yapmış? Kirlenmiş. Yani şurada Allah'tan korkan bir kalp var. Şuradaysa bu kadar engel var korkuya. Bir yalan söylemişin, bir ahde vefasızlık yapmışsın, haram mal yemişsin, bir şeyler yapmışsın. Artık o insana hakkı anlatma, ahdi anlatmada gerçekten ne yapar? Zorlaşır. Onun için Allah günahtan sakınanlardan eylesin. Bakın ayeti kerimede müminler genel anlamda emanetlerden ve verdiği sözlerden sorumludur. Mümin 8'de. Nasıl hudurdunu geniş tutarak kısaca her emaneti her ahdi içine alacak tarzda hüküm ne yapıyor? Genişliyor. Ve bu nitelikler her zaman her yerde müminlerin nedir? Nitelikleridir. Ve hangi ortama gidersen git Orda senin vasfunu bu ne yapar? Yüceltir. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bahsederken. BİSET'ten önceye bakın. Yani peygamberliğinden. Soruyor. Ben diyor şu dağın arkasında bir ordu var. Bir düşman var. Size saldıracak desem. Ne dersiniz? Ne diyor müşrikler? De de. Sen Muhammed'in Yani sen emin bir insansın. Ahde Vefa gösteren bir insansın. Demek ki bir Müslüman nereye giderse gitsin İslamdığından önce insanlığını ne yapacak gösterecek. Ki kendinden gelen orada ne yapsın? Kabul görsün. Eğer bu sahte ise anlattıkları da nedir? Hep sahte olur kardeşler. Evet. Ama müşriklere güvenilir mi? <gülüyor> Mümkün değil. Ama bugün bakın eğer kafirler, müşrikler Müslümandan eminse, yani daha dürüst insanlarsa o zaman Müslümanlar şöyle ahlakını ve ne öğrendiğini gözden ne yapacak şöyle bir geçirecek. Evet. Ve Al-İmran 76-77'de diyor ki Allah Azze ve Celle kim ahdini yerine getirir ve sakınırsa Allah onları ne yapar? Seler. Ve burada dikkatinizi çeken bir şey var sakın ediyor ahdinizi yemininizi dünyalık bir şeye karşı değişmeyin diyor. Yani menfaatiniz icabı ne yapın değiştirmeyin diyor. Evet. Rabbim hayırlısını versin. İslam ahlakında ahitse kardeşlerim genellikle genellikle eş anlamlı bir kelimede kullanılmış ve vaat da bundan söylemiş, Allah'a iman eden ve salih amel yapan insanlara maddi ve manevi ecir ve mükafat verileceği manasında gelmiştir. Ve ahit kelimesi ahlaki bir kavram olarak ele aldığımızda birine söz verme, vaat ve taahhütte bulunma, anlaşma yapma manalarında kullanılmış ahlaki olarak. Hadislerde de hep bu manada kullanıp gelmiştir. Ama Kur'an'da kavram olarak geldiğinde ise hep ne olmuştur? İman olmuş, tevhid olmuş, Allah'a bağlılık, emir ve nehilere bağlı kalacağına dair söz verme olarak ne yapılmış gelmiş. Yani ahit dediğimizde çok kapsamlı olarak nedir? Dinde ele alınan kelimeden bir tanesidir. Ve hadislere ayetlere, hadislere baktığımızda ahde uygun hareket edilmesi hep imandan sayılmış. Ahde uygun hareket edilmemeyse hep nifaktan sayılmıştır. Yani, nasıl imandan hayayı anlattığımız ders hatırlayacak olursanız, iman arttıkça hayada ne yapıyor? Artıyor. İman eksildikçe insanın hayası da ne yapıyor? Eksiliyor. Biri gitti mi, birinin mesabesi kalmıyor. İşte aynen ahde vefada Böyle meselelerden nedir? Bir tanesidir. Ahdine sadık olan bir insanın imanına şahadet ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Ama ahitleştiğinde ahdin yerine getirmeyen insanın ise imanına şahitlik yapamazsınız. Çünkü bu nifaktan bir şubedir. Hatta daha ilerisi münafığın şubelerinde nedir? Bir tanesidir. Ve insan toplumunu bozan, düzenini bozan, birlik ve beraberliğini bozan meselelerden bir tanesidir. Ve Müslümanların arasını bölme, parçalama da en büyük zulümlerden nedir? Bir tanesidir. Bu da hep ahde vefasızlıktan ne yapmıştır? Gündeme gelmiştir. Evet. <gülüyor> Ahlakçılar bir vaatte bulunurken ileride ahde vefa göstermeyen bir kişi durumuna düşmemek için Yerine getirilemeyecek hususlarda düşünmeden hemen evet demek yerine söz veren tarafın ahdini yerine getirmesini engelleyen meşru bir sebebin baş gösterebileceğini dikkat ederek inşallah yerine getirmeye çalışacağım. Yani inşallah kelimesini eklemeyi atmıştır. uygun görmüşlerdir. Ahde vefa bir kuraldır ve bir ahlak kuralıdır bu kaideye uyan, Allah'a verdiği ahde nihayet eden, bu şuura varan kimseyi Allah da sever, kulları da ne yapar? Sever. Ve ahde vefa göstermeyen e, ve ahdine de razı olmayan bozan insanları Allah da sevmez, kulu da ne yapmaz? Sevmez. Ve toplumların da e, ihyası o toplumdaki dürüst insanların çoğalmasıyla bir toplumun helak olması o toplumların nedir? E, bozulmasıyla ahitlerine sadık olmayan insanların bozulmasıyla mesela olur. düşünün şimdi yaşadığın ülkede bir kurum var, bir mahkeme var hep burada çek, senet icra, işiyle uğraşılıyorsa demek ki o insanların o toplumda çok çok bozulduklarının nedir? göstergesidir. Yani adamlar kendi birbirlerine verdikleri anlaşmaya sadık kalmadıkları gibi verdikleri evraklara da ne atmamış Sadık kalmamış. Şimdi gidiyorsunuz Bukhari'de, Müslüm'de hadislere bakın. Bir adam bir yere ticarete gidiyor. Yani dinimizin bize öğrettiği ahde vefaya bakın. Ve ne dersler var. Ticaret için gidiyor fakat parası tükeniyor. Araştırıyor. Diyor ki buradan kimden borç alırım? işte hayrettinler. Adam geliyor. Ne alacağı adam ne de verilecek kişi birbirini ne yapmıyor? Tanımıyor. Diyor ki ben falan ye ve bana şu kadar para borç verirsen ben de buradan mal alıp götürüp ülkemde satacağım ve sana getirip şu tarihte borcunu ne yapacağım? Vereceğim. Haklı olarak parayı verecek adam soruyor. Şahidin ve kefilin kim? Adam diyor ki şahidin ve kefilin Allah beni burada kimse ne yapmaz? Tanımaz. Adam tutuyor Allah'ın şahitliğini ve kefilliğini ne yapıyor? Kabul ederek gelen adama bir ücret veriyor. O adam ticaretini yapıyor ve ülkesine dönüyor. Ve aleyküm selamlar. Anlaştıkları vakit geliyor. Deniz kenarına geliyor. Adama götürecek bir gemi ne yapmıyor? Bulanmıyor. Ama verdiği söz tarihinde ne yapıyor? Geliyor. E, şahidi kim? Kefili kim? Allah. Adam o kadar rahatsız oluyor ki ormana gidiyor, bir kütük kesiyor, içini kazıyor, borç aldığı kadar altını içine koyuyor ve içine bir not koyuyor. Ben filan Seninle falan tarihte şu kadar para almıştım. Ve şu tarihte gelmeye ahitleşmiştim. Fakat diyor, biliyorsun seninle benim aramda bu bir su birikintisi var ve ben burayı bir araç olmadan geçemem. Vallahi diyor ben işte Allah'ın şahitliği ve kefilliğiyle bu parayı almıştım. Bunu da sana Allah'ın getirmesini diliyorum diyor. Yazıyor ve şu bırakıyor. Para veren adamsa deniz kenarına gelip bakıyor. Gelen bir gemi var mı? Tam eve giderken bir gün bakıyor bir sahile atılmış bir kütük. Götüreyim şunu yarayayım. Baltayı vuruyor bakıyor. Bir çıkı. Çıkının içinde verdiği kadar para ve bir not. Adam seviniyor. Çünkü tevekkül etmiş. Allah'a sığınmış dürüst bir tüccar ve onun şahitliğini ve kefilliğini kabul etmenin şeyini duyuyor hazına. Gelelim bu tarafa. Adam ilk gemiyle o ülke tekrar gidiyor. Adama gidiyor, parayı teklif ediyor. Tekrar. O diyor ki ben paramı aldım diyor. Senin şahit ve kefil kıldığından onu ne yaptın? Getirdim. Dürüstlüğü görüyor musunuz? Almadım diyebilir mi? Dünyada o kadar insanlar kütüğü bırakıyor gidiyor kütüp kütük ona nasip oluyor. Götüren de Allah teslim eden de nedir? Allah imtihan eder yine Allah işte ahit bu kadar nedir? Önemlidir. Siz ahdinize sadık kalırsanız Allah da size ne yapar? Yardım eder ve sever. Ahdinizi boşa çıkarmaz. Ama niyetiniz bozuksa o zaman Allah sizin neyinize yardım etsin? Furkan suresinin son ayetlerinde geldiği gibi sizin duanız ibadetiniz olmazsa Allah sizin neyinize değerlensin. İşte ahit bu kadar nedir kardeşlerin? Düzeni sağlayan bir şeydir. Ve ahdine sadık kalan topluluklar her zaman ne yapar? Düzelir. İnsan aç gözlü ne yapmayacak? Olmayacak. Yine Bukhari Müslüm'deki diğer hadis kitaplarında da bir rivayet var. Adam bir tarla alıyor. Tarlasını sürerken koca bir küp altın bulur. Gidiyor diyor ki, ben senin tarlanı satın aldım. Ama tarlada küp çıktı. Bu benim değil senin diyor. O diyor ki ben tarlayı tamamen sana sattım. O senin diyor. Her benim nasibim olsaydı, o tarlayı ben işlerken Allah bana nasip ederdi. O diyor ben toprak aldım. Altını değil. Velhasıl anlaşamıyorlar. Bir kadıya gidiyorlar. Alim insan bakıyor, dinliyor. Çok hoşuna gidiyor. Senin diyor oğlum var mı? Var. Senin evlenecek kızın var mı? ikisini diyor evlendirin. Bunu da diyor nehir yapın. Ve onlar ne yapıyorlar? Öyle yapıyorlar. Bakın normalde sıra ben bu hadisi öğrende işlemiştim. Kalpten birine sordum. Sen dedim bulsam verir misin? Vermem. Dedi. Ben vermeyeceğini biliyorum. Çünkü aç gözlü. Adamı çok rahatlıkla satar ve sattı da. Birine sordum. Sen dedim ne yaparsın mala? Aynısını yaparım dedi bunun dedi. Evet yaparsın. Çünkü sen insanı satmazsın. Müslümansın. Aç gözlü değilsin. Çünkü veren de Allah, alan da Allah. Mallan ne insan satılır, ne de din satılır. Bunların hepsi bizim için nedir? Bir denemedir ve örnektir. Azmedilmesi gereken vasıflardır. Belki senin aklına bunlar gelmiyor ama gelsin diye öğretilen nedir? Naslardır. Bunlar insana her zaman ne yapar? Mezihittir. Sahabe kazayı hacet için bir harabelere gidiyor. Kendisi kazayı hacetteyken bir fare, bir, bir, bir, bir altın getiriyor, tepe gibi yırıyor. Adam hiçbir çaba gayret de sarf etmiyor. Topluyor, Allah resuluna gidiyor. E Allah Resulü böyle, böyle oldu. Bunun beşte biri zekattır. Yani Gel yanın sana. Allah'ın sana nedir? Bir ikramıdır. Diyor. Ama beşte biri nedir? Allah'ın hakkıdır. Onu ne yapacağım? İnfak edeceksin. Ama mala sahip olan belki hırslanabilir. Bir dakika önce yoktu bu seni. Niye hırslanıyor? Verene de bunun hakkını ne yap? Ver de bereketli olsun. Onun için yeryüzünde <gülüyor> iman aktinin yerine gelebilmesi, tevhid aktinin yerine gelebilmesi ve senin de yeryüzünde halife olabilmen için önce dürüst, ahlaklı insanlar olmak zorundasın. Çünkü bir insanın düzgünlüğü bütün toplumun düzgünlüğüne sebeptir. Düşünün şurada bir alim var dürüst birisi öğrettiği insan nedir? O gün olmasa yarın veya onun nesli yeryüzünde ne yapar? Islahı sağlayabilir. İbrahim Aleyhisselam'ın duasını düşünün. Kendisi öyle dua ediyor ki kaç asır sonra Allah Resulü ne diyor? Ben Atam İbrahim'in duasıyımdır. Yani kaç asır geçmiş, ne kadar peygamberler geçmiş ve yeryüzüne İslam o duayla hakim oluyor. Yani ben Atan İbrahim'in duasıyım diyor. Onun için dürüstlük çok çok önemli kardeşler. Ama dürüstlük bozuldu mu demek ki yeryüzünde sulhu, yeryüzünde birliği, beraberliği bulmak nedir mümkün değil. Artık ne kadar güzel olursan o çirkinleşir. Ne kadar kardeş birlik olsan da ona afar bozulur, gider. Evet. Allah bizleri hakkıyla ahdine sadık olanlardan eylesin. Ve insanlar arasındaki ilişkiler güven unsurunun hakim olabilmesi için verilen ahde vefa göstermek şarttır. Bazen yazısız kurallar vardır ki neden yani ahdine vefa göstermiyor diye insanlara bakarsın e nankörse kibirliyse mağrursa vasıfsızsa elbette ki ahdine ne yapacak? Sadık olmayacak. Bakın Ayşe annemizin ifadelerini hiç okudunuz mu? Allah Resulü'nün diyor hanımlarından görmediğim halde en çok kıskandığım Hatice'ydi diyor. Sebebine gelince onun diyor ne zaman bir arkadaşı olsa hemen onu gördü mü durur, iner, hırkasını çıkarır, yere serer, onu oturtur, saatlerce onunla konuşur, bir ihtiyacı varsa gider giderir. O ondan ayrılmadıkça ondan ayrılmazdı. Ve onların her ihtiyacını yerine getirirdi diyor. Ben onu kıskandım gibi, hiç kimseyi ne yapmadım? kıskanmadı Peygamberin vefasını görüyor musunuz? Biz o peygamberin ümmetiysek biz de o şekilde ne yapmak vefalı olmak zorundayız. Bir iyiliğin, bir güzelliğin faydasını ne yapmak, ikrar etme, teşekkür etme ve ona saygı merhametli olmak zorundayız. Eğer sırt dönme veyahut hainlik varsa, beğenme varsa onda İslam'ın eserini bulmanız nedir? Mümkün değil. Evet eşeğe altın semer taksa ne olur? Altın semerle eşek olur. Yani eşekse ha samandan semer olmuş, ha altından. Hiç fark etmez. Bakın fazla sözü uzatmadan bir ayet-i e, zikretmek istiyorum kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ahde vefayı emrederken ahdi bozmayı da vefasızlığı da, vefasızlığı da ne yapıyor? yasaklıyor. Hepiniz iyi bir Kur'an okuyucusu olduğunuz için ki eminim, şüphe etmiyorum Müslüman olduğunuz için ahde vefayı bozan insanların örneğini Allah Azze ve Celle bir budala kadına benzetiyor. Diyor ki ipliğini iyice eğirip katladıktan sonra söküp bozan kadın gibi olmayın. Bir ümmetin sayıca daha çok olmasından ötürü yeminlerinizi aldatma vasıtası yapmayın. Allah onunla sizi imhan eder. Kıyamet günü ihtilaf ettiğiniz şeyleri elbette beyan edecektir diyor. Nahıl 92'de. Hem yani 90'da akrabaya iyiliği yapan, cuma günleri okunan ayet var ya bu da hemen iki ayet ilerisinde. Bakın ayeti kerime ahdini bozan insanları budala kadın gibi gösteriyor. Yani örüyor örüyor sonra söküyor. <gülüyor> örüyor örüyor söküyor. Yani Allah'ın verdiği bu misali güzel yakalayın. Bir kadın ki ipliğini iyice eğirmiş, sarmış sonra töküp, söküp dağıltıyor. Bu gerçekten çok yerinde bir teşbih. İnsanlar da şayet bir ahitleşme bir anlaşma yapmışsa bu kadının durumuna ne yapmayacak? Düşmeyecek. Uyarılıyor. Özellikle müminlerin şahsiyetli olmaları budala kadının derecesine düşmemeleri için ikaz edilmektedir. Ve bununla beraber sabırsızlıktan, zayıfsızlıktan ve iradesizlikten kurtulmaları için Müslümanlar ne yapılıyor? Uyarlıyor. Evet. Ve Müslümanların verdikleri sözü tutmalarından ötürü tarihte birçok kavim, birçok milletin İslam'a girdiğini görüyorsunuz. Mesela Allah Resulü'nün zamanından örnek verelim kardeşler. Bir gün Medine pazarında bir Yahudi ile Ensar arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma esnasında Yahudi Musa'yı alemlere diyor rahmet olarak gönderen Allah'a hamdolsun ki diyerek bir yemin edince Ensar tokadı yapıştırdı gibi bildiriyor. Yahudi Allah Resulü'ne gelip Ensar'ı şikayet ediyor. Bendir diyor böyle dedim. Ensar da beni ne yaptı? Dövdü. Allah Resulü Ensar'a ne kadar kızıyor? Bu adam Yahudi değil mi? Yahudi. Allah Resulü kabul ediyor mu? Etmiyor. Etmediği bir şeyle yemin ederim bu adam. Etmez. Bırak diyor. Allah Resulü'nün bir ahdi vardı. Neydi? Medine'nin emiriydi. Yahudiler de çok rahatlıkla ticaretini yapacak. Kimse onlara ne yapmayacak? tokanmayacak. Söz vermiş mi? Vermiş. Verdiği sözü yerine getirince Yahudinin kalbi ısınıyor ve İslam'ı ne yapıyor? Tercih ediyor. Ve bununla alakalı devletler bazını düşünün. Birçok meseleye. Sırf ahde e, sadık kalmalarına binaen birçok kavim kendiliğinde ne yapmıştır? İslam'a girmişlerdir. Allah hepimize o şekilde iman etmeyi nasip etsin kardeşlerim. Bir Müslümanın sözü gerçekten Allah'a verilmiş olan nedir? Bir sözdür. Müslüman Allah korkusu taşıdığından ahdini bozmayı düşündüğü an Allah'ın kendisini hesaba çekeceğinden ne yapmalı? Emin olmalı ve bu ahdini bozmaktan ne yapmalı? Geri durmalıdır. Hadis-i şeriflere baktığımızda ahde vefasızlık, ahde bozmanın ne manaya geldiğine dair ki hiç hoş ifadeler nedir? yoktur. Ahdine vefası olmayanın imanı da dini de olmaz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine hadis-i şeriflerde ahde vefasızlık küfrün en rezil şekli olarak münafın en belirgin niteliklerinden zikredilmiştir ki münafın alameti üçtür. Söz söylerken yalan söyler, vaat ettiği zaman Vaat verdiği, söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hiyanet eder diyor bu hali. Müslüm adası. Adisi. 20 sene hoca diye birinin yanında kalıyorsun. Bu vasıfların hepsini onda bir bir görüyorsun. Binlerce alameti var. Halis münafık diyorsun. Herkes halis mümin şeyh-ı islamdır. Yani düşünün. Ahde vefası olmayan, halis münafık olan, hatta belam derecesinde olan bir insan, şu toplumda hala alim olarak zikredilebiliyor. Bu da toplumun ve Müslümanların ne kadar bozulduğunu nedir, işaretidir. Yine, bir kavim ahdinden dönerse, Allah onlara mutlaka düşmanlarını musallat eder diyor. Bugün yaşamış olduğu Müslümanların, toprak parçalarına bakın ki devleti yok. Hangi bir yerde Müslümanların huzuru var? Kendinden olmayan bir düşmanın muhakkak onlara musallat edildiğini görüyorsunuz. Bu da neyi gösteriyor? Kimdir Allah'a verdiği ahdinden dönerse Allah da ona hariçten ne yapar? Bir Müslüman musallat eder diyor. Evet. Ve İbn-i Mace'de gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ey muhacirler topluluğu diyor. Beş şey var ki diyor bunu yaptığınızda sizden hayrın eseri namı ne yapmaz? Kalmaz diyor. Bunlardan birincisi bir toplumda diyor zina alenen yapılırsa Allah ne diyor? Zina etmeyin, yaklaşmayın. Bir toplumda diyor alenen bu işlenirse Müslümanların olduğu yerde Allah onlara öyle bir bela verir ki onun diyor tedavisini aramakla ne yapamazsınız? Bulamazsınız diyor. Aynen taun hastalığı gibidir diyor. Yayılır. Bugün eis denilen hastalık ne hastalığı? Zina fuhuş hastalığı. Zina ve fuhuş hastalığı ve tedavisini ne yapamıyorlar? Bulamıyorlar. İki diyor ölçü ve tartıda hileli davranırsanız o topluma kıtlık ve geçim sıkıntısı verilir diyor. Yani ne kadar mal olursa olsun o toplumda ne yapar? Geçim sıkıntısı ne yaparsın? Görürsün diyor. Gidin pazara aldığınız neyse götürün tartın. İnanın hiçbir zaman aldığınız kiloda çıkmayacak. En emin olduğunuz adamdan bile ki ben denedim inan 800 gramı geçmedi. Yani iki kilo aldıysan muhakkak 400 gram olur. İnanın mı? Gidin tartın. Hiçbir tartıda ölçüyü ne yapamıyorsun, bulamıyorsun. Ve hileli satışları ne yapıyorsun görüyorsun. Yine hangi toplum diyor zekatını vermezse Allah o topluluğa bir damla yağmuru ne yapmaz, indirmez. Dağda otlayan hayvanlar, kamburu çıkmış ihtiyarlar, emzikteki çocuklar olmazsa bir damla Allah rahmeti ne yapmaz? Dördüncüsü, hangi toplu Allah'ın ahdini, Resul'ün ahdini bozarsa, Allah o topluluğa kendilerinden olmayan bir düşmanı musallat eder ve o da ellerindeki servetlerin bir kısmını alır, götürür diyor. Ve beşincisi, Allah'ın diniyle, kitabıyla hükmetmeyi terk eden toplumu ise ki hangi toplumun imamı Allah'ın kitabıyla amel ederek, ameli terk ederek, Allah'ın indirdiği hükümlerin tersine hükümler koyar işletirse Allah da onların arasına aleyküm selamlar anarşi, kargaşa yerleştirilir. İnanın şu beş maddenin hepsi bizim şu toplumumuzda nedir? Mevcut olan şeylerdir. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Ahdini bozan her kişi için kıyamet gününde bir alamet vardır. Bir sancak dikilir ve o da orada toplanır. İşte bu ahdini bozan insandır diye insanların içinde ne yapılır? Teşhir edilir. En büyük küçük düşmede nedir? Budur kardeşlerim. Evet. Allah hepimize hayır versin ve Rabbına verdiği o ahdi yerine getirenlerden eylesin. Çünkü sohbetin başında da dediğimiz gibi Rabbin Ademoğlu'nun sulbünden kıyamete kadar geldiği bütün ruhları çıkarıp onlardan ne yapıyor? Bir ahit alıyor. Ve ne diyor? Yarın kıyamet gününde ebeveynlerimiz yani bir toplum kaç kişidir? Üç kişi. Ya anadır, ya babadır, ya da çocuktur. Çocuk bunlardan ne yapar? Sonra gelir. İşte bunlar bana öğretmedi, benim haberim yoktu, ben bilmiyordum. Demiyesiniz diye diyor, hepinizin üzerine bunu ne yaptım, şahitler kıldım diyerek Allah Azze ve Celle hepimizden ne yapmıştır bir ahip almıştır. Allah bu ahdi yerine getiren ve samimi bir kul olarak yaşayan, Müslüman olarak ölenlerden eylesin. Allah her halükarda dürüstlüğü, doğruluğu bizlere nasip etsin. Her türlü yalancıdan, her türlü dara vericiden bizleri uzak kılsın. Allah Azze ve Celle bizleri sadıklarla beraber kılsın. Sadık olmayanlardan bizi cennetten, cehennem gibi ayırsın. Bazı şeyler vardır. insanın birinden ayrılması veyahut bazı insanlarla görüşmemesi veyahut bulunduğu yerden ayrılması bir acı verebilir. Bir sıkıntı verebilir. Ama yapılan iş doğruysa, yapılan amel doğruysa bu hiçbir zaman insanla pişmanlığa ne yapmaz? Serk etmez Çünkü düzen bozulmuşsa, bozulan düzenin içinde, pisliğin içinde temizi bulmanız mümkün değil. Çünkü giren her temiz o pislikte ne yapacak? Kirlenecek. Senin de temiz kalman orada nedir? Mümkün değil. Onun için her ne olursa olsun müminlerin hakka doğru yönelip her türlü pislikten geri durması gerekir. Çünkü bir namaz insanı her türlü fahşadan alıkoyuyorsa, bir e, haç insanı anasından doğduğu hacı mebrursa tabii e, temizliyorsa Demek ki insanın bazı amelleri çok dikkat ederek yapması ve ona göre itina atması göstermesi gerekir. Unutmayalım ki kardeşlerim öyle bir zaman gelecek ki ilim ehli diyor deccalın deccal olduğunu bildiği halde ona tabi olacaklardır. Allah için sorarım hangi alim bunlar? Rabbani bir alimin Deccal'ı bildiği halde tabi olacağına siz ihtimal veriyor musunuz? Bilmiyorum. Ama Rabbani değil de milletin önünde Bilmiyorum. alim ününü mevkisini, şakafatlı yaşantısını değiştiremeyecek şekilde dünyaya kazık çakan yazdıklar, kışlıklar, malikaneler villalar varsa bu adam deccal'ı değil kim olursa olsun gider onun ne yapar? Kuyruğu olur senin önüne de gelir, şeyh İslam satar. Kendini ne yapar? Aynen Belam'ın İsrailoğullarının kavminden çıktığında dua etmek için çıkıyor ama dünyalık bir meta için onlara beddua ettiği gibi. Bunlar da bizim önümüzde nedir? Alim gözükür ama sakındırması gereken, uzak durulması gereken mercilere de gider. Onların ne yapar? Koyruğu olur. Allah Subhanahu ve teala bizlere Rabbani alimler nasip etsin. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalan samimi kullardan eylesin. Allah'ın bize sevgini senin sevdiğin amellerin sevgisini ve senin sevdiğin insanların sevgisini ver. Cennete girmeyi ve cemalini görenlerden eylesin. Hamdikem, Allah Allahümme ve Eşhedü la ilahe illa ente estağfuruke ve etöbüleke elhamdülillahi rabbil âlemin